ve şeytanın erişin güzel rahmetullahi ve rahimi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kul'u nakidü'l iman, küfür imanın zıddıdır. İlla ennel küfra fi lisani'ş şer'i kufrani. Ancak şer'i lisanda küfür iki kısımdır. İza yeridu'l küfr iz yeridu'l küfr küfür vârid olduğu zaman fil resulisi Nasr'da küfür varit olduğu zaman muradan bihi ahyanen el-kufru muhricu anil milleti ondan kasıt bazen dinden çıkaran küfürdür ve ahyanen bazen yuradu bihi el-kufru gayrul muhricu anil milleti bazenle ondan kasıt dinden çıkarmayan küfür kastedilir ve dhalike bu ennel, enneli'l-kufri küfür için vardır şu şubeler şu şu vardır keme enneli'l-i'mani şu'aber iman için şubeler olduğu gibi ve kema enne'l-iman kavlun ve amelun nasiki iman söz ve ameldir. Fe kedelike'l-kufrun ve amelun. Aynı şekilde küfür de söz ve ameldir. Ve'l-maasi ve'z-zunubu, masiyetler ve günahlar kulluhu min şubeli küfre, hepsi küfrün şubelerindendir. Kema enne taati kullaha, nasiki taaterin hepsi min şubeli iman, imanın şubelerinden olduğu gibi. Evet. Şimdi normalde eee küfür İmanın tam zıddıdır dedik. İman neydi? İman insanın dil ile tasdik edip, dil ile ikrar edip, kalp ile tasdik edip organlarla da amel etmesiydi. Hakeza küfür de böyledir. Böyle وَالْكُفْرُ نَقِيدُ imani. Küfür imanın zıddıdır. Yani ne demek bu? Küfür sözle de olur. Küfür kalple de olur. Küfür organlarla da olur. Her türlüsü nedir? Bunlar her türlüsü küfürdür. Lakin e, nasıl ki biz daha önce demiştik ki İmanın şubeleri vardır. Lakin imanın her şubesi iman demek değildir. Öyle değil mi? Biz daha önce ne dedik? İmanın şubeleri vardır. İmanın her şubesi iman demek değildir. Ne demek bu? Yani mesela haya imanın şubelerinden ramadır. Hayalı insan mümin değildir. Öyle değil mi? Haya imanın şubelerindendir ama her hayalı insan ne değildir? Mümin değildir. Ne zaman insan mümin olabilir? İmanın şubelerinden olup Lakin aslına taalluk eden meseleler kendinde mevcut olduğu zaman insan mümin olabilir, öyle mi? Küfür de aynen böyledir. Yani küfür de nedir? Şube, şubeleri vardır, iman gibi. İmanın şubeleri neydi? Taatlerdi, öyle mi? İmanın şubeleri, bütün taatler, Allah'a yapılan taatlerin hepsi imanın şubeleriydi. Küfürün şubeleri nedir? Masiyetlerdir, öyle mi? Nasıl ki taatler mertebe mertebedir. Her taati yapmakla insan Müslüman olmaz. Herkese küfrün şubeleri yani masiyetler de mertebe mertebedir. Her o masiyetleri yerine getiren de olmaz? Kafir olmaz. Ne zamana kadar? Ta ki o masiyetlerden küfrün aslı olan masiyetleri yapınca insan o zaman kafir olur. Öyle değil mi? Küfrün aslı olan masiyetleri. Yani küfrün asılları, nasıl, imanın asılları var. Küfrün de neyi vardır? Küfrün de asılları vardır. Bunlar da nedir? İşte her masiyet insanı küfre götürmez. Bunlar da Şeriatın küfür demiş olduğu veya Allah'ın rububiyetinde, uluhiyetinde veyahut da isim ve sıfatında Allah'a ortak kılmakla olan şeydir. Bu oldu mu insan kafir diye isimlenir. Öyle mi? Nasıl ki imanı aslı olan şeyler tevhid yani rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatta tevhid insanda mevcut oldu mu? İnsan mümin diye isimleniyorsa, hakeza küfürde de küfürün aslı olan yani Allah'ın küfür dediği bir şey yapmak. Bu da nedir? Ya Allah'ın bizzat küfür dediği bir şey vardır. Ya işte biraz sonra sayacağımız nevelerden, çeşitlerinden birini yapmak veya rububiyet, uluhiyet isim ve sıfatta Allah'a ortak koşmak suretiyle olur. Lakin burada şeyh bir konuyu açıklamak istemiş. Demiş ki, tamam küfür imanın zıdığıdır. lakin şeriatın ıslahında küfür iki kısımdır. Bir büyük küfür vardır, bir de ne vardır? Bir de küçük küfür vardır. Büyük küfürden kasıt nedir? Büyük küfür, insan kendisini yaptığı zaman İslam kaydının dışına çıkmış olduğu küfürdür. Küçük küfür nedir? Küçük küfür küfrün şubelerinden olup lakin insan onu yaptığında İslam kaydının dışına çıkmamış olduğu küfürlerdir. Tamam? İnsan onu yaptığı zaman İslam kaydının dışına çıkmamış olduğu küfürlerdir. Bu da iki türlüdür. Tamam? Bu da nedir? Bu da iki türlüdür. Birincisi küfrün şubelerinden olup da küfrün asıllarından olmayan tüm masiyetler böyledir. Öyle mi? Bu birincisi. Yani mesela içki içmek küfrün şubelerinden bir şubedir, öyle mi? Ama her içki içen insan, onu helal görmediği müddetçe, yani içki içmesine bir küfür eklemediği müddetçe, içki içti diye dinden çıkmaz bir adam, öyle değil mi? Ne olur? Sadece fasık olur, İçki onun imanını eksildir. Ha. Bir de bazı şeyler var, asıl nokta burası, geleceğimiz nokta, Şeriat ona küfür demiştir. Lakin ona rağmen onu yapan insan dinden çıkmaz. Tamam? Şeriat ona küfür demiştir. Lakin buna rağmen onu yapan insan insan onu yapan insan dinden çıkmaz. Niye? Şey küçük küfür demiş oldukları şey bu. Yani şeriat ona aslında ismine küfür demiş ama onu yapan adam dinden çıkmıyor. Neden? Yan bir karinenin vücudiyetinden dolayı. Tamam? Yani şeriat buna küfür demiş ama bunu yapanları sonra mü'min diye isimlendirmiş. Şeriat buna küfür demiş ama bunu yapanlara mürtet muamelesi yapmamış. Şeriat buna küfür demiş ama bunu yapanlara, kafirlere uygulanan muameleyi bunlara yapmamış mesela. Biz burada hemen ne anlayacağız? Biz burada anlayacağız ha şeriat buna küfür demiş ama buradan kasıt insanı dinden çıkaran küfür değil, onun kardeşi olan, insanı dinden çıkarmayan ama büyük günah olan küfürdür. Tamam Peki şeriat niye böyle bir şey yapar? Daha önce bunun asla sebebini açıklamıştık. Demiştik ki bazen şeriat insanları bazı amellerden uzaklaştırmak için şeriat böyle bir şey yapar. Yani mesela bir amel vardır. Amel aslında kendisi yapıldığı zaman çok çok büyük bir sıkıntı yoktur. Günahdır. Ama o amelin insanı götüreceği noktayı Allah Azze ve Celle bildiği için ve o amelin insanın önünde açacağı kapıyı Allah Azze ve Celle bildiği için ondan dolayı buna küfür demiştir. Niye? İnsanlar küfür olduğunu görüp korksunlar uzak dursunlar diye. Ama onu yapanı da ne yapmamıştır? Onu yapanı da tekfir etmemiştir. Tabii bunun da neleri vardır? Daha başka sebepleri de vardır. Onları anlatacağız inşallah. Buna bir örnek verebilir miyiz? Mesela. Şunu hemen mümin kardeşine kafir diye seslenmesi eğer o öyle değilse kendisine döneceğini. Tamam. bunu yaptığı zaman Daha bariz bir örnek. Müslümanızın boynuna vuran gibi Mesela hadiste ne diyor? سباب المسلم ve وقتاله كفر Müslümanla savaşmak, Müslümana sövmek fasıklıktır. Onu öldürmek küfürdür. Öyle mi? Ne diyor? La تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا فَيَضْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ Benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler olarak geriye dönmeyin diyor Peygamberimiz. Bu iki tane hadiste peygamberimiz Müslümanların birbiriyle savaşmasını küfür diye isimlendiriyor. Öyle mi? Ama biz birbiriniz öldüren Müslümanlar bu fiili helal görmedikçe bunun küfür olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bunu ayetten biliyoruz. Bir de İslam ümmetinin uygulamasından biliyoruz. Allah Azze ve Celle ne diyordu? وَإِنْ تَائِفَ تَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا <gülüyor> بَيْنَهُمَا Müminlerden iki taife savaşırsa onların arasını ıslah edin. Öyle mi? Sahabe iki grup birbiriyle savaştı. Muaviye radıyallahu anh taraftarları, Ayşe annemizin taraftarları ve Ali radıyallahu anh taraftarları birbirle savaşlar. Öyle değil mi? Ama İslam tarihinde ümmet icma etti ki Rafiziler buna muhalif, Rafizilerin muhalefeti de çok mühim değil zaten. İslam tarihinde icma edildi ki iki taraf da Müslümandır. Sadece ne yaptılar? Yanlış yaptılar. Tamam mı? Yoksa iki taraf da Müslümandır. Tamam. Biz burada o zaman neyi görmüş olduk? Şeriat bir şeye küfür dedi ama uygulamada Kafirlerin muamelesini o insanlara yapmadı. ve onları kafir diye isimlendirmedi. Tamam? İşte bu küçük küfür. Lakin şimdi burada dikkat edilmesi gereken asıl mesele ne? Burada dikkat edilmesi gereken asıl mesele şurası. Şimdi İslam'da küçük küfür diye bir şey var. Doğrudur. Ama şu bazılarının zihninde şöyle bir algı var. Şeriatta görmüş oldukları her nasıl ama bu da küçük küfür olabilir. Ondan dolayı biz buna kafir demeyelim. Böyle bir şey yok. Asıl olan, şeriatta varit olan küfürlerin büyük küfür olmasıdır tamam asıl olan nedir? asıl olan şeriatta şeriat bir şeye küfür demişse bunda asıl olan bunun büyük küfür olmasıdır bunun insanı dinden çıkaran küfür olmasıdır tamam? ne zaman bundan anca biz dönebiliriz? başka bir delil gelir ya pratik bir uygulama veyahut da başka sözlü bir delil gelir buradaki küfürden kastın insana dinden çıkarmayan küfür olduğunu gösterir ondan sonra. Ama bu gelmediği müddetçe pratikte veya yazılı olan bir nasta bunun küçük küfür olduğuna delalet eden herhangi bir karine bulunmadığı müddetçe şeriatın naslarında asıl olan nedir? Asıl olan, varid olan bütün küfürlerin büyük küfür olmasıdır. Tamam? Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Devam edelim. وَمِنْ <gülüyor> ennehu min al mumkin ay fi al abdi al iman wa ba'd shu'ab al kufr la bir kullati la tunafi asl imani ve haqiqatihi al usnatun kulda imanın ve küfrün veyahut nifakın bazı şubeleri şubelerinin toplanması mümkündür onlar iman aslına hakikatine müezzet olmadığı zaman وَالْكُفْرُ كُفُر ذُوْ اُسُولٍ وَالشُعَبٍ مُتَفَاوِيْتَتٍ مُتَفَاوِيْتَتٍ مُتَفَاوِيْتَتٍ usulde küfür <messizlik> farklı farklı usullere farklı farklı şubelere sahip olan bir şeydir Minha, onlardan bazısı مَا يُجِبُ الْخُرُوجَ عَنِ الْمِلَّةِ binden çıkmayı vacip kılar ve منها ما هو دون ذلك ki bunun dışındadır. Ve yakal kufru onların yanında küfür vaklı olur. Bi'tikali kalbin kalben itikadiyle ve bil fi'li fiille ve bil kavli sözle ve bişekki şekle ve terk ile onların yanında küfür vaklı olur. El kufru endi ehli sünnet yanında küfür iki kısımdır. Burada duralım. Şimdi bakın burada bir tane mesele var. Yani bu mesele gerçekten çok önemli bir mesele. O da nedir? Biz daha önce de demiştik ki ehli sünnetin usullerinden bir tanesi şudur. Bir insanda iman ve küfür, tevhid ve şirk, nifak ve ihlas bir arada bulunabilir. Tamam? Bu ehli sünnetin usullerindendir. Tamam? Şimdi ehli sünnet bu sözü söylerken bunu kime diye olarak söylemişler? Bunu haricilere ve Mutezile'ye reddiye olsun diye söylemişler. Tamam? Ehli Sünnet bu sözü söylerken bunu Haricilere ve Mutezile'ye reddiye olarak söylemişler. Niye? Çünkü Mutezile'de ve Haricilerde bir insanda imanın ve küfrün şubelerinin bir arada bulunması mümkün değildir. Harici ve Mutezile'lerde bir insanda imanın ve küfrün şubelerini bir arada bulunması ne değildir mümkün değildir. Niye? Çünkü biz ta başa dönelim. Demiş ki onların usulü nedir? onların usulündendir ki büyük günahla insanları tekfir ederler. Büyük günahla insanları tekfir ederler. Mutezile hem dünyada hem ahirette şey, haricide hem dünyada hem ahirette. Mutezile ise dünyada kaypaklık yapmış ama ahirete gelince haricilere muvafakat etmiş. Tamam? Dünyada da bir ayrı bir bidat uydurmuş, menzile beyin menzilete inlemiş. O zaman onların yanında küfür şube şube değildir. küfür hepsinin aslı birdir. Yani bütün şubeleriyle en üst şubesiyle en az şubesi onların yanında birdir. Hangisini yaparsa yapsın kul İslam kaydının dışına çıkar. Böyle olunca da imanla küfürün şubelerinin bir arada toplanmayacağını söylemişler. Tamam? Ehli sünnet de bunlara e, cevap olarak ne demiş? Ehli sünnet de bunlara cevap olarak demiş ki hayır siz yanlışsınız. Çünkü bizim yanımızda nasıl ki iman kısım kısımsa küfür de bizim yanımızda kısım kısımdır. Öyle mi? Biz dedik ehli sünnetin iman babında mezhebini muhaliflere karşı en güzel açıklayan usul hangisidir? İki tarafa karşı da imanı üç kısma ayırmalardır. Aslı iman, vacip iman, bir de müstahap olan iman. Öyle mi? Küfürde de bu böyledir. Ehli sünnetin herhâlde küfürü şubelere ayırıp her bir şubeyi ayrı değerlendirmeleridir. Tamam? Bazı şubeler vardır ki insanda bulunduğunda insanı dinden tamamen çıkarır, puta secde etmek gibi, insanı Allah'a sevmeyi tamamen terk etmesi gibi mesela vesaire. Bazı şubeler vardır ki insanı iman kaydında tutar ama imanını eksiltir, içki içmek gibi, zina yapmak gibi, faiz yemek gibi vesaire. Anlaşıldı mı? Ehli sünnet bunlara cevaben ne demiş? Bunlara cevaben demiş ki siz bu fikirlerde yanlışsınız çünkü bir kulda hem iman hem de küfür toplanabilir. Küfürden kasıtları ne burada? Küfrün şubeleri. Öyle değil mi? Küfürden kasıtları ne? Küfrün şubeleri. Niye? Çünkü Ehli sünnetin zaten haricilere ve mutezileye muhalefet ettiği nokta burası. Yoksa Ehli sünnette hariciler de bir noktada ittifak etmişler bir noktada ayrılmışlar. İttifak ettikleri nokta ne? İttifak ettikleri nokta büyük küfür olan şeylerle insanı İslam dininin dışına çıkacak. Öyle mi? İttifak ettiğin bir noktada muhalife reddiye vermeye gerek var mı? Bir muhalifle bir konuda ittifak edersen, ittifak ettiğin noktada muhaliflere diye vermeye gerek var mı? Abes olur bu. Öyle mi? İhtilaf ettiğimiz nokta neresi? Büyük küfür olmayan şeylerle biz insanın dinden çıkmayacağını söyleriz. Onlar ise insanların dinden çıkacağını söylerler. Tamam? Ehli sünnet işte bu noktada cevap veriyor onlara. Yani ne diyorlar? Bir insanda iman ve aynı zamanda bir insanda küfürün şubeleri toplanabilir. delilleri hepsi bu konuda ehli sünnetin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın döneminde içki içen insanları tekfir edilmemesi, zina yapan insanları tekfir edilmemesi değil mi? Peygamberimizin işte içki içen, zina yapan, faiz yiyen, büyük günahları işleyenlere dilerse Allah onları affeder, dilerse onları Allah azabıyla azap eder demesi. Öyle mi? Eee Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Allahu ve Celle savaşan taifelere mümin demesi. Mesela bunlar hep el-Sünnet'in delillerinden. Yani tamam bu fiiller küfrün şubelerindendir. Burada biz sizinle ittifak ediyoruz diyorlar haricilere. Ama bunların insanı dinden çıkarma meselesine gelince yok. Biz sizinle ittifak etmiyoruz. Niye? Çünkü şeriat bunları yapan insanları dinden çıkarmamış. Burası anlaşıldı mı? Bu açıklama yapmış olduğum yer anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Anlamayan var mı? Yok. Şimdi bazıları bu sözü almışlar. ehl Sünnet'in söylemiş olduğu bu sözü almışlar. Sanki bu mutlak söylenmiş bir sözdür gibi bu söze muamele etmişler. Bak demişler. Mesela bu konuda fikri bozuk olan, anlayışı bozuk olan, özellikle cehalet hakkında kitap yazanların kitaplarını okuduğunuz zaman göreceğiniz temel meselelerden bir tanesi budur. Nedir? Bak İbni Kayy, namazı terk etmenin hükmüyle ilgili kitabında, hükmü Tarih Kutsala kitabında. İbni Kayy, İbn, Kay, İbn Teymiye, Rahimehumullah hepsine Allah rahmet etsin. Fetavada ehli sünnetin usulünü açıklarken demişler ki, ehli sünnetin usullerindendir. Bir insanın hem iman hem de o insanda küfür bir arada toplanabilir. Yani o zaman ne demek? O zaman her küfür işleyen adam cehaletinden mazeretli olabilir. Bir insanda iman ve küfür bir arada toplanabilir. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır. Çünkü bu imamlar bu sözü bunun için söylememişler. Bu imamlar bu sözü kime karşılık söylemişler? Harize'den İbn-i Kayyum'da, İbn-i Teymiye'de Fetava'da bu sözü söyledikleri yerin akabinde yani fazla uzak bir yerde değil, sözün bağlamında bunla haricilere muhalif olduklarını yani ehli sünnet bu usulüyle haricilere muhalefet ettiğini açık bir şekilde kendileri beyan etmişler zaten. Bizim haricilere muhalefet ettiğimiz nokta neresi? Haricilere muhalefet etmiş olduğumuz nokta belli. Öyle mi? Yani biz onlarla da büyük küfürde insanın kafir olacağında ittifak etmişiz. Küçük küfür ve haramlarda insanın dinden çıkma çıkmama meselesinde bizle hariciler arasında ne var? Ehli sünnet olarak ihtilaf var. Anlaşıldı burası değil mi? Bu imamlarda bununla bu usulle haricilere diye vermişler, Tamam mı? Yani içkide küfrün şubelerindendir ama bu ile iman bir insanda beraber toplanabilir. Demek ki küfürle iman bir insanda beraber toplanabilir demişler. Bu ne gibi oldu şimdi? Bu bir önceki bir, birkaç ders öncesinde görmüş olduğumuz bir mesele oldu. Mesela Ehl-i Sünnet ne demişler? "Lâ nukeffiru ahaden bi bin mâ lem demişler. Biz hiçbir insanı bir günaha helal görmediği müddetçe ne yapmayız? Tekfir etmeyiz demişler. Bu söz doğru mu? Doğru. Ama neyi kastetmişler burada? Burada kastettikleri şey bir, haricilere reddiye vermişler. İki günahtan kastetmiş oldukları şey ne? İşki gibi, zina gibi, faiz gibi, küfür mertebesine ulaşmayan günahlar. Öyle mi? Ki bunu da kendileri, kendi maksatlarını, kendileri açıklamışlar. Bunu anlatmıştık dersimizde değil mi? Yani söz doğru bir söz. Ama bazıları sözün bağlamını, bağlamından koparıp, Beyaz sözün kullanıldığı özel yerden sözü koparıp, bak bu genel bir şeydir. Biz bir adam bir günah helal görmediği müddetçe ne yaparsa yapsın, biz bu adamı tekfir etmeyiz demişler. Oysa ehl-i sünnetin aynı bunun tersine görüşleri var mesela. Yani bir insan küfür işlediği zaman ister helal görsün görmesin, kafir olur. Helal görürse ikinci bir küfür olur, öyle mi? Küfründe ziyadeye gider. اِنَّ مَنْ نَسِيْءُ زِيَادَةٌ fil الْكُفرِ gibi olur. Yani haram aylarda oynama, küfürde aşırıya gitmektir, ziyadeliktir gibi olur. Anlaşıldı değil mi? Bu söz de aynı böyle. Yani bu söz Ehl-i Sünnet'in güzel bir kasıtla söylemiş olduğu bir sözdür. Ama bunun kastı, bağlamı kime söylendiğinden koparıldığı zaman ne olmuş oluyor? Söz tamamen Allah bullak olmuş oluyor, söz tamamen değişmiş oluyor. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Ki zaten daha önce ne demiştik? Bu mesele çok önemli bir mesele. Yani alimlerle, kitaplarla, fetvalarla muamele ederken Doğru şekilde muamele etmemiz gerekli. Mesela çoğu insan örnek veriyorum alıyor. Diyelim ki ee, işte bir tane kitap var piyasada. Ne olduğu belli olmayan. Sapın birinin yazmış olduğu bir kitap. İşte bidatçı tekfircilere diye cealet mazerettir. Tamam. Adam kitapta mesela bu sözü getirmiş. Diyor ki İbn-i dedi ki nakil de yapmış. eli sünnetin usullerindendir ki bir insanda hem iman hem de küfrün şubeleri bir arada toplanabilir. Şimdi bunu ilk etapta okuyan bir adam, alimlerin sözleriyle ve görüşleriyle hangi usule göre muamele edileceğini bilmezse, ne anlar buradan? Hangi küfür olursa olsun, bir adam Allah şirk de koysa, Allah'tan başkası da var dese, başka ilah da var dese, imanla küfür bu adamla beraber toplanabilir, öyle mi? Hele bir de bu sözü tutarsan, cehalet özürdür başlarının altına yazarsan tam söylemiş olduğunu dibine oturtmuş olursun söz. Öyle mi? Tam adamın anlatmak istediği anlaşılmış olur. Ha, demek ki bak, niye böyle demiş olabilir alimler? Dese dese cehalet mazerettire inandıkları için demiş olabilirler. Öyle mi? Ama biz ne demiştik? Alimlerin görüşleriyle muamele ederken bize üç tane asıl lazım. Bir, alimin söylemiş olduğu sözün delili. Öyle mi? Bizim nazarımıza hiçbir alim masum değildir. Öyle mi? İki İkincisi neydi? Söylendiği sözün vakası Üçüncüsü neydi? O alimin o konu hakkındaki başka sözleri Tamam O alimin o konu hakkındaki başka sözleri Anlaşıldı burası değil mi? Bu üç şey gözetilirse Alimler ümmet için rahmet olur Yani alimlerin sözleri Ümmetin önünü aydınlatmak için rahmet olur. Ama bu üçü gözetilmezse her sapık kendi sapıklığına mutlaka bir alimden delil buluyor. Her sapık kendi sapıklığına mutlaka bir alimden delil buluyor. Yani tarihte şaz görüş mü yok? İstemediğin kadar şaz görüş var. Öyle değil mi? Her insan kendi inandığı sapıklığa kendine bir selef bulabilir mutlaka. Ama bir alimler masum değildir, delil önemlidir. İki, alimin sözü söylediği vaka önemlidir. Üç, alemin o konuyla ilgili diğer sözleri de nedir önemlidir. Yani mesela diyelim biz İbn Kayyım'ın bu sözünü aldık, bir kenara koyduk. Öyle mi? Buradan bu anlaşılabilir ama İbn Kayyım'ın konu hakkında farklı görüşlerini aldığımız zaman işte mesela kendi döneminde kabirlere giden, kabir perest olan insanların Müslüman olmadığını söylemesi, mesela büyük küfür insanda olduğu zaman insanı dinden çıkaracağını söylemesi, mesela Ah demek ki kastetmiş olduğu şey bu kendi sözün bu sözün bağlamında, hemen akabinde bu usürle biz haricilere ve muhtezileye muhalifiz demesi, biz zaten harici ve muhtezileye muhalif olduğumuz nokta bellidir. Büyük günahlar meselesidir, öyle mi? Sözün kendisi kendiliğinden ne yapılmış olur? Anlaşılmış olur. Maalesef dediğimiz gibi bu tip şeyler bugün en çok başımıza gelen problemler, insanların sapmasında ve saptırılmasındaki en önemli olan meseleler. Onun için ilim talebelerinin tahkik ehli olması lazım, tamam İlim talebelerinin tahkik ehli olması lazım. Aksi halde fitne ortamında her gün bir itikatla yatar, bir itikatla kalkarız. Tamam? Hani İmam Maliye bir tanesi gelmiş. İmam Maliye demiş beni bir dinle senden konuşmayacağım demiş. beni bir dinle demiş. Senin delilin kuvvetli olursa ben seni dinlerim. Benim delilim kuvvetli olursa ben seni İmam Malik demiş. Biz böyle her bize gelenek dinimizi değiştirseydik ohoho. Yani her bize sana delil getirdim diyene hadi dur bakalım dinimizi değiştirelim öyle olur mu? Önce bir Senin bu söylemiş olduğun delil midir? 2- Senin bu delil diye getirmiş olduğun şeyin vakaya delaleti senin anlamış olduğun gibi midir? 3- Sahabe ve Selef senin bu delilden anladığını bu şekil anlamış mıdır? Öyle değil mi? Aksi halde işte mesela bir söz biri getirdi önümüze koydu ha tamam bak demek ehli sünnette bu görüş de varmış. Ama mevzuyu tahkik ettiğimiz zaman mesela iki ders önce miydi? Dersimizde i̇bn Teymiye ile ilgili yapılan nakilleri okuduk. Akabine ben de i̇bn Teymiye'den nakil okudum, öyle mi? Sadece benim okuduğum nakilleri alsanız uçarsınız. Sadece buradaki nakilleri okusanız gevşersiniz. İkisini bir araya koyduğumuz zaman istikamet üzerine dururuz, öyle değil mi? Yani onun için ilim talebelerinin benim gördüğüm kadarıyla hani insanları tanıyan veyahut da görmüş olan bildiğim bilgi nispetinde söylüyorum. İnsanların çoğunun itikat değiştirmesinde, insanların çoğunun her gün bir dinden bir dine geçmesindeki en büyük etken tahkik ehli olmamaları. Yani bir sözü belli usuller öğrenip o usuller ışığında anlamaya çalışmamış e, olmaları acelecilik. Bu da öyle bir hale geliyor ki artık İslam insanlara nefret uyandırıyor insanlarda. Yani adam diyor ya bu nedir biri bir şey diyor biri bir şey diyor bir gün onun dediğine inanıyoruz bir gün bunun dediğine inanıyoruz. Bizim bildiğimiz İslam insanların gönlüne şifayken şu anki İslam insanların kafasını karıştırmaktan, insanları o kulvardan bu kulvara götürmekten başka bir şeye yaramıyor. Hani o İslam, hani kalbin mutmain bulması, hani yakın, nerede tevhid bize yakın oluşturmuyor. Her gün birinin söylediğiyle kafamız Allah bullak oluyor. Mesela haklı insanlar bunu söylemekte. Sebep çünkü usul yok. Yani insanların sözlerine, insanların görüşlerine, insanların nakillerine yaklaşırken bu usuller gözetilmezse eğer Allah muhafaza insan sürekli döner de döner. Bu birinci mesele, tamam? İkinci meselemiz ise e, burada dedi ya küfür kalp ile de olur, fiil ile de olur, söz ile de olur, şek ile de olur, terk ile de olur, tamam? Bu usul nereden çıkmıştır? Bu usul şuradan çıkmıştır. Nasıl ki iman üçüyle olur, küfür de aynı şekilde üçüyle olur, tamam? Burada kime ehl-i sünnet bu konuda kime muhaliftir? Mürciyeye ve cehmiyeye. Öyle mi? Ehli sünnet bu inancıyla kime muhaliftir? Mürciyeye ve cehmiyeye muhaliftir. Cehmiyeye niye muhaliftir Ehli sünnet? Çünkü cehme göre iman marifettir, küfür de inkardır. Bak onun için biz iman dersinde ne demiştik? İmanın tarifi çok önemli. Çünkü imanın tarifine göre küfürde hemen şekilleniyor. İmanı doğru tarif edersek küfürde doğru anlarız. İmanı yanlış tarif edersek küfürde yanlış anlarız. Tamam? Cehmiye'nin görüşü nedir? İman ve Bir insan Allah'ı biliyorsa mümindir. Küfür de o zaman nedir? İnkardır. Bir insan Allah'ı inkar ediyorsa kafirdir. Yani peygamber de öldürse, Allah'a da sövse ama ben Allah'ı biliyorum, tanıyorum, Rabbim dese bu insan Müslümandır onların yanında. Öyle mi? Mürciye göre nedir? Mürciye iki kısımdır. Bir gulat mürciye vardır. Cehmiye'ye muvaffakat eden aşırı şeyler mürciyeler vardır. Bir de bunlar gibi olmayan Amel imandan değildir diyenler vardır. Öyle mi? Amel imandan değildir diyenler vardır. Biz ne demiştik? Demiştik amel imandan değildir diyen mürcienin de iki kısımdır. Bir müteaddimin mürciye vardır. Usul olarak söyledikleri söz ehli sünnete muhaliftir. Lakin pratik olarak uygulamaları ehli sünnetle müttefiktir. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu söylemiştik. Bir daha tasvirata girmeye gerek yok. Bir de müteahirin mürciye vardır. Kendi imanlarını da anlamamışlardır. Söz e, imamlarının sözüdür ama uygulama Cehmi ibn Safvan'ın uygulamasıdır. Öyle mi? Yani söz olaraktan kendi imamlarının söylediklerini söylüyorlar ama uygulamaya gelince ben Allah bilen bir adamla İlla İlla Allah yani Allah vardır bile anlasa bundan bunu söyleyen bir adamın kafir olduğuna itikad etmem diyen görüş vardır. Bunlar da kimdir? Söz olarak kendi imamlarına yani فukaha, fukaha mürciyyatı fukaha'ya muavakat eden amel olarak da Cehmi ibn Safvan'a veya Gulaat Mürciye'ye ne yapan muavakat edendir. Ehli sünnet bu usulü nereden çıkarmış? Yani iman sözle küfür sözle de olur. Kalple de olur, amelle de olur, tekle de olur. Neyle çıkarmış bunu Ehli Sünnet? Şeriatla. Çünkü Ehli Sünnet'in bir özelliklerini anlatırken ne demiştik? Ehli Sünnet'in en belirgin özelliği nedir? En belirgin özelliği bütün inancını kitaba ve sünnete dayandırır. Öyle mi? Bütün inancını kitaba ve sünnete dayandırır. Şimdi Allah Teala mesela ayet-i kerimede ne diyor örneğin? Yahlifuna billahi ma qalu ve laqad qalu kelimete'l kufri ve kafarû Onlar küfür sözünü söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Öyle mi? Lakin onlar küfür sözünü söylediler ve İslam'larından sonra küfür sözüyle küfre girdiler. Ehl-i sünnet burada ne diyor? Sözle insan kafir olabilir. Öyle mi? Ne diyor mesela Allah azze ve celle? "Ve le ensaeltehum la yekuluna innema kunna nakhudu ve nel'ab. Kul abilahi ve ayatihi ve rasulih kuntum tastahzi'un. La Onlara sorarsan biz şakalaşıyorduk kendi aramızda diyecekler. Dedik hiç özür dilemeyin. Siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Neyle sözle. Bir söz söylemişler bu sözle küfre girmişler. ehl sünnet diyor ki bak insan ağzıyla şeriatın küfür kabul ettiği bir sözü söylerse Kalbinde akşama kadar da ben Allah'a tanıyorum, biliyorum, söylediğimin yanlış olduğunu biliyorum desin veya şaka yaptım veya vesaire bir bahane bulsun, hiç önemli değildir. Küfür sözünü söyleyen adam söylemiş olduğu sözle küfre girer. Tamam? İtikatla küfre girmek, inanışla küfre girmek, mesela... Bir örnek, başka, Hz. İsa'nın Allah olduğuna inananlar, öyle mi? Allah dostu olarak ad ettikleri insanların fayda ve zarar verdiğine, mutlak şefaat yetkisine, mutlak yardım yetkisine sahip olduğuna inananlar, öyle mi? Bunlar hep neyle? İtikat küfre giren insanlar, öyle değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle nedir? وَمَا دُعَوُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي دَلَى Kafirlerin şeyi, sapıklıktan başka bir şey, kaybolup gitmekten başka bir şey değildir. Kimdir bu kafirler? Birilerinin, fayda ve zarar verdiğine itikad eden insanlardır. Öyle değil mi? Amelle küfre girmeye örnek, kafirleri dost edinmek. Öyle mi kafirleri dost edinmek? Mesela bir insan kafirin kafir olduğunu bilse bile, din onun dini noktasında onu dost edinirse o insan ne olur? Küfre girer. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de sayılmayacak kadar çok. Bütün velâ ve berâ ile ilgili ayetler, Mesela la tecidu kavmen yu'minuna billahi ve'l-yevmil-ahir yu'aduna men hadda Allah ve Allah ve Resulüne, Allah ve ahiret güne inanan bir topluluğun Allah ve Resulüne düşmanlık edenleri sevgi beslediklerini göremez. La tat'ahizul-yehud ve'n-nasara awliya. Bazı onlar veli, bazıları başka. minkum Sizden onları dost de onlardandır. Öyle değil mi? Burada ne var? Kimin için söylüyor bunu? Medine'deki zahiren Müslüman görünen içinde münafık olan Zahiren işte gidip Yahudilerin yanında yer alanlar için söylüyor Allah azze ve celle. Şayet onlar Allah'a Resulüne ve ona indirilene iman etmiş olsalardı <gülüyor> laukenu minna billahi ve'r-resuli ve ma unzile ileyhi ma mevliya. verdi. Öyle değil mi? İmanı Allah onlardan nef ediyor. Terk ile bir insanın kafir olacağının delili nedir? Mesela namaz. Namaz terk eden bir insan ne olur? Kafir olur. Beyna racul vel Öyle mi? Mesela Allah'a olan muhabbet, adam muha, Allah'a olan muhabbeti terk edersen ne olur? Kafir olur, öyle değil mi? Allah korkusu, komple insan Allah korkusunu külliyen terk ederse ne olur? Kafir olur, öyle değil mi? Allah'a karşı olan sevgiyi komple terk ederse insan kafir olur. Ehli Sünnet, işte bu naslara dayanaraktan demişler ki küfür sözle de olur, amelle de olur. İtikatla da olur, tekle de olur. İman nasıl ki bunlarla olduğu gibi. Tamam? Muhalifler ne demişler? Muhalifler iki kısım. Bir kısım işte cehmiye ve gulatı murciye dediğimiz aşırı gidenler, ehli er sünnete demişler ki hayır. İman nasıl ki sadece kalple olur, küfür de sadece kalple olur. Yani bu sizin saymış olduğunuz küfür demiş olduğunuz amelleri bir adam yapsa ama buna rağmen kalbinde Allah'ı bilse bu adam kâfir olmaz demişler. Öyle mi? Bu bu bütün saymış olduğumuz naslar zaten bunları ne yapıyor? Zaten bunların bu görüşlerini hepsini çürütüyor. Şu anda yaygın olan görüş de bu. Yani maalesef selef cehmiyeyi tekfir etmesine, cehmiyeyi İslam fırkalarından saymamasına, biz Yahudi ve Hristiyanların sözünü söylüyoruz ama cehmiyenin sözünü söylemeye haya ediyoruz demesine rağmen 72 fırkayı saydıktan sonra Cehmiye fırkalardan 72 fırkadan bile ateşe girecek 72 fırkadan bile değildir demelerine rağmen şu anda yaygın olan görüş ne? Yaygın olan görüş bu. Yani bir adam La ilahe illallah demişse, ki zaten şu anda söylenen La ilahe illallah cehmin kastettiği Allah'ı tanımak. Şimdi La ilahe illallah diyenlerin her birine sorsak, La ilahe illallah'tan ne anlıyorsun? Yüzde fazla bir çoğunluk, Allah vardır. Öyle değil mi? Veya Allah var, Allah yaratmıştır. Onu bile söyleyemeyenler var mesela, ondan sonra ne yaparsa yapsın kafir olmaz. Niye? Çünkü bir kere kalbinde Allah'ı bilmiştir. Bir de ne var? Mürciye var ama fukaha olan mürciye var. Bunlar da ne demişlerdir? Bunlar demişlerdir doğrudur. Kişi yapmış olduğu küfür fiiliyle veya küfür sözüyle kafir olmaz. O küfür sözü veya küfür fiili onun kalbinde imanın gittiğinin göstergesi olur, ondan dolayı kafir olur. İşte eş'arilerin, maturidilerin, ondan sonra işte İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen görüşün de aslı bu. Yani fiilin bizzat kendisiyle kafir olmaz o şeriatın küfür demiş olduğu fiili yapıyorsa bu demektir ki kalbinde iman gitmiştir. Tamam? Yani ne olmuş oldu? Söz ve usul olarak Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey söylediler ama sonuç ve netice olarak Ehl-i Sünnet'le ittifak ettiler. Tamam? Bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in bazı imanları iman ve küfür meselesinde mürciye ile Ehl-i Sünnet'in arasındaki farkın lafzi bir fark olduğunu söylemişler. Mürciyetül fukaha ile Ehl-i Sünnet'in arasındaki farkın lafzi bir fark olduğunu söylemişler. Niye? Netice itibariyle farklı bir şey getirmediğinden dolayı. Anlaşıldı değil mi burası? Evet. Vel kufru indi ehli sünneti vel cemaati kısmâni. Ehli sünnet vel cemaatin yanında küfür iki kısımdır. Evvelen birinci olarak kufru ekberu, kufrun ekberu, muhrucu minel milleti dinden çıkaran büyük küfür ve küfür ma yunaqidul imane ve yubtilul islam. İmanı bozar ve İslam'ı batıl kılar. Ve yucibul ve ateşte ebedi kalmayı vacip kılar. Ve yekunu bi'atıfadi bu'id katl olur ve kavli söz ile olur vel fi'ali fiili ile olur ve şekki şekli olur ve terki terk ile olur vel iradi çevirmekle olur ve istikbari büyüklükle olur. Evet. الأكبر, büyük küfür, anvâun kısım kısandır. منها Onlardan bazıları şunlardır. 1- kufru inkârı vel cuhudi ve tekzibi Yalanlama ve inkâr etme küfrü Şimdi insanı dinden çıkaran küfrün Kur'an-ı Kerim'den nevilerini anlatıyor. Tamam mı? Yani Kur'an-ı Kerim bütün kafirleri tek sınıf yapmamış. Hepsinin küfrü ayrı ayrı. Kimi inkâr etmiş, kimi şüphe etmiş, kimi reddetmiş, kimi yüz çevirmiş. Onları tek tek anlatacak. Küfrün çeşitleri nelerdir diye. Evet. 2- ve bâtinem o zahiren ve batinen olur. Misli o i'tikadi kezib e, Resullerin yalancı olduğuna itikad etmek gibi. Ve enne ihbarahum anil hakkı bi khilafil vakı'yı onların ha haktan haber vermelerinin vakaya muhalif olduğunu söylemeleri gibi. Evel iddiayı <gülüyor> ve iddia etmek gibi bi resul sallallahu aleyhi ve selleme cebi khilafil hakkı sallallahu aleyhi ve sellemin e, geldiğini iddia etmek gibi. Evel men iddia anna Allah'a Veyatı kim iddia ederse, muhakkul ki Allah harreme şey'en. Ev ahallahu, Allah bir şey haram kıldı. Veyatı helal kıldı. ma ilmihi enne zâlike, khilâfe emrillâhi ve nehihi. Bunun Allah'ın emrine ve nehine muhalif olduğunu bilmekle beraber, kim Allah'ın bir şey helal ve haram kıldığını iddia gibi. Tekzib, cuhud, bir de inkar küfrü. Bu birincisi. Tamam. Bu özellikle muanit olan, aşırı olan, şedid olan kafirlerin küfrü ve bu küfrün en büyük özelliği ne? Hem zahiri hem de batini olan bir küfür. Tamam mı? Şimdi çünkü gelecek bazı nevi küfürler zahiri ama batini değil, bazısı batini ama zahiri değil vesaire. Bu küfrün en büyük özelliği hem zahiri hem batini. Yani adam hem içinde olan Resullerin veya bu dinin yalan olduğuna inanıyor, boş olduğuna inanıyor hem de bunu açıktan söylüyor. Tamam mı? وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْهُوَا لِلْكَافِرِينَ Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hak geldiği halde hakkı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde zalimler için bir barınak yok mudur? Diyor Allah azze ve celle. Yani bu şeyler için, iftira edenler için. Bu küfür de genelde kavmin önde gelenlerinin o da böyle aşırı kafir olan küfrü din olarak benimseyen ve bu dinin üzerine yaşayanların küfrü. Hem zahiren hem de batini Evet, 2 iki. i̇ki. Kufru'l-ibari ve istikbari ma'l-tasdiki Doğrulamakla birlikte Büyüklenme ve kabul etmemek küfrü Huwa ademul-l-anqiyyadi Vel-ad'a'l-i'd'ani Lirasulü sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Boyun eğmenin Olmamasıdır Zahiren, zahiren Resul'e boyun eğmenin Olmamasıdır mal ilmi bihi ve marifetihi Batinen, onu batinen bilmekle Birlikte Resul'e zahiren Boyun eğmenin olmamasıdır ve <gülüyor> bu bi an yqarra enne ma ca bihi rasul sallallahu aleyhi ve sellem hakku min rabbih bu rasul sallallahu ve sellemin rabbinden geldiğinin hak olduğunu ikrar etmekle birlikte lakin lahu fakat yer <gülüyor> bidu ittibaehu eşran ve bataran yani büyüklenmek ve küçük görmek onu hakir gördüğünden dolayı ne yapar yüz çevirir <gülüyor> ke kufre iblisi iblisin küfrü gibi fâ innehu lam yajhıt amrallâhi <gülüyor> yunkirhu. Allah'ın emrini e, inkar etmedi. Evet. Ozerkin <gülüyor> fakat kâbelehu bil îbâi ve onu büyükleme ve kabul ile karşıladı. Evet. Buna nedir? İstikbar küfrü. Bu küfrün özelliği ne? Bu küfür şeklinin önemi? Bu batinen insan küfür kü, batinen küfür değil, zahiren küfür. Yani ne demek? Adam batinen Rasulün de Rasulün getirdiğinin de hak olduğunu, Allah'ın da Allah'ın emrinin de hak olduğunu biliyor. Lakin bazı sebeplerden dolayı tabi olmuyor. Batınen doğru olduğunu, hak olduğunu biliyor. Ama zahiren o hakkın hak olduğunu kabul etmiyor, inkar ediyor. Yok diyor, öyle bir şey yoktur diyor mesela. Tamam? Bu kimin küfürü gibi? İblisin küfürü gibi. İblis yıllarca Allah Azze ve Celle'nin yanında katında kalan melekleri Allah'a ibadeti çok iyi bilen biri. Öyle mi? Allah'ın emrine reddettiğinde, inkar ettiğinde veya şu anda mesela iblis Peygamber'e uymuyor, insanları uydurmuyor. Peygamber'e hak olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bak, bahtenen biliyor. Ama zahiren bunu kabul etmiyor. Ebavestekvara ve kendeminer kafirin büyüklendi, kabul etmedi ve kafirlerden oldu, değil mi? Ama aynı iblis ne diyor? Rabbimim meaguiteni. Yani Rabbim diyor. Bak Allah'ın Rabliğini kabul ediyor. Buna rağmen ne yapıyor? Buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin emrini kabul etmiyor. Firavun ve Firavun'un kavmi gibi. Allah ne diyor? ve jahdû bihâ ve onlar onu inkar ettiler ama nefisleri yakinen onun doğru olduğunu bildi. Tamam? Yani Hazreti Musa'yı inkar ettiler ama içlerinde yakinen Hazreti Musa'nın doğru olduğunu bildiler. Mesela başka buna ne örnek verebiliriz? Bu küfür şekline? Yahudiler Yahudiler öyle değil mi? Ellezîne âteynâhumul kitâbe ya'rifûnehû kemâ ya'rifûne ebnâhum. Kendisine kitap verdiklerimiz, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Muhammed'i tanıyorlar. Yani onun peygamber olduğunu biliyorlar. Çünkü onlar zaten daha öncesinde Mekkeli müşriklere diyorlardı. Bir peygamber gelecek, biz o peygamberle fetih kazanacağız öyle değil mi? Daha öncesinde Yahudiler Mekkeli müşriklere diyorlardı. Bizden son bir peygamber çıkacak vesaire vesaire diye. Ama neydi? Geldiği zaman inkar ettiler. Niye? Büyüklendiler kendilerinden olmamasını kabullenemediler. Araplardan olmasını yediremediler. Bu küfrünün özelliği ne? Batında adam hakkı ve doğruyu tasdik eder bilir. Ama zahirde bunu ne yapmaz? Bunu kabul etmez. Tamam? Evet. Bu da küfrün bir çeşidi. Şu anda da mesela bu çok yaşadı, yaşanılan bir şey. Çoğu insan İslam dinini dinler. kendisine arz edersin. Dinledikten sonra senin söylediğini hak olduğunu kalbi böyle yana yana kabul eder. Ama ya hizmine olan taassuptan ya işte efendim e, bir ırkı küçümsediğinden veyahutta bu hak başkasından değil bizden çıkmalıydı e, düşüncesinden insanlar İslam dinini kabul etmiyorlar. Yani bu şeytanın, Firavun'un, Yahudilerin küfrü aynı bugün gene insanlarda mevcut. Verebileceği hiçbir cevabı yok. Boynunu büküyor, susuyor. Hak olduğunu adı gibi biliyor ama demiş olduğumuz ya dünya veyahutta vesaire sevgiden dolayı zahiren yüz çeviriyor. Ben kabul etmiyor." Evet. 3 kufur li yüz çevirme küfür. Bi ayyarin de yüz çevirmesi gibi yüz çevirmesi, lisem ahi işitmesiyle ve kalbi kalbiyle amma ca bihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın geldiğini kalbi ve aklı işitmesiyle, işitmesiyle yüz çevirmesi gibi. Fe la yusaddiqu zalike bunu tasdik etmemesi ve la yukezibu onu yalanlamaması, yalınmaması, yalanlamaması ve la onu dost edinmemesi ve la yuadihi onu düşman edinmemesi ve la yusqi ona onu dinlememesi elbette elbette onu dinlememesi ve yetruku'l elbette yani kesinlikle ona onu şey yapması ona kulak vermemesi ve la yusqi ileyhi elbette ta, ona kulak vermemesi ve yetruku'l hakka la yet'allemu hakikati'ne terk etmesi ve onu öğrenmemesi ve la ya'mele ve la ya'melu bihi onu uygulamaması ve Hakkın zikredildiği yer, hakkın zikredildiği mekanlarda kaçması, fahu <gülüyor> kafirun, o kafirdir, kufru yaradı. Fahu kafirun, o nedir? Kafirdir, kufru <gülüyor> yaradın. Yüz çevirme kürülle kafirdir. Bu da nedir? Bu da adamın ne kibir ne falan hiçbir şey adam için önemli değil. Yani adam yüz çeviriyor İslam dininde. Tamam? Walladina keferu ama unziru muaridun. O kafirler uyarıl şeyden yüz çevirirler diyor Allah Azze Değil mi? Fama lhamanı tethkire mürdün, kânâhum humurun mustanfira farrat min kasvara. Onlara ne oluyor da? Onlar yaban eşeklerinin aslandan kaçtıkları gibi haktan onlara gelen uyarıdan yüz çevirip kaçıyorlar diyor Allah Azze Başka bir ayet Allah Azze ve Celle diyor ki mesela veman azlemümmim men iftara veman azlemu mmmen zükkere b ayatı Rabbihı fagrardanha. Rabbinin ayetleri kendine hatırlatıldığı halde Rabbinin ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim vardır? diyor Allah azze ve celle. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi irad. İradın da belli başlı sebepleri var. Kimi dünya meylettiğinden dolayı, kimi rahata düşkün olduğundan dolayı, kimini din diye bir şey ilgilendirmediği, ahiret ilgilendirmediğinden dolayı insanlar ne yaparlar? Yüz çevirler. Bu da küfrün çeşitlerinden bir tanesidir. Yani seni kabul etse veya tasdik etse önemli değil. Dinden yüz çeviriyorsa bir adam, bu İslam'da başlı başına bir küfürdür. Bu küfür çeşidiyle en çok karıştırılan şey nedir bugün? Cahaletin mazeret olmasıdır, öyle değil mi? Yani birçok insan bu cahildir demeden önce asıl Kur'an'a göre ismi Mu'ridken, yüz çevirenken insanların bunu cahil diye isimlendirmesidir. Yani adamın elinde de Kur'an var, önünde de Kur'an var, Kur'an'ı kendine anlatan da var. Adam mesela ne diyor? Boş ver ya diyor dünyaya bir kere geleceğiz mesela. Adam diyor bu adam cahil. Bu adam cahil değil. Yani bu Allah azze ve celle'nin koyduğu isimlerde de haddi aşmak, aşırıya gitmektir. Bu adam müerrit. Yani dinden yüz çeviren, dini öğrenmeyen, öğrenmeye önem göstermeyen adamdır. Bu da küfür çeşitlerinden bir tanedir. Tamam? Evet. 4. Kusun müfati, nifak küfrü. Huva izharul İslami Huva izharul ve'l-hayri. Hayrı ve İslam'ı izhar etmektir. Ve ibtanu'l-kufri ve şerri. Şerri ve küfrü de gizlemektir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 sırrı gizli açıklanana muhaliftir. Fehuve yedhulu'l-istama min babin, o İslam'a bir kapıdan giriyor ve yakhrucu min babin başka bir kapıdan çıkıyor. Ve yedhulu fi'l-iman zahir-i istama giriyor ve yakhrucu minhu batinan, ondan çıkıyor. Fehuve fön difak. bu büyük nifaktır. Evet. Bir de ne vardır? Bir de büyük nifak vardır. O da nedir? İnsanın hem zahir, zahiren Müslüman gibi görünmesi ama batınında kafir olmasıdır. Tamam mı? Bu da nedir? Bunda birçok sebebi olabilir. Mesela Müslümanlar kuvvetlidir. İslam olmak istemeyen bir adam sırf güçten, kuvvetten yana Medine münafıklarının yaptığı gibi Müslüman gibi görünmelerdir. Ama kendi iç dünyalarında mesela nedir? Bu Resulün getirdiğinin yanlış veya boş olduğuna inanırlar. Bu büyük nifaktır. Yani insanı İslam dairesinin dışına çıkaran nifaktır. Bir de küçük nifak vardır. Hani büyük küfür, küçük küfür olduğu gibi büyük nifak bir de küçük olan nifak vardır. Küçük nifak nedir? İnsan hem içinden hem dışından Resulün getirdiğini hak olduğunu bilir. Lakin münafıkların bazı özelliklerini kendinde barındırır. Tamam? Bak büyük münafık kimdir? İç dünyasında Resulü kabul etmeyen lakin dış dünyasında kabul ediyormuş gibi görünen. Küçük nifak veya küçük münafık kimdir? Yani İslam dairesinin dışına çıkmayan, sadece günahkar ve fasık olan kimdir? İçinde de Resul'ün getirdiğinin doğru olduğunu biliyor. Zahiren de Resul'e boyun eğiyor, İslam dinine boyun eğiyor ama münafıklarda var olan bazı özellikleri kendinde barındırıyor. Ne gibi? Yalan söylemek gibi, sözünde durmamak gibi, emanete hıyanet etmek gibi, insanlara düşmanlık ettiğinde düşmanlıkta aşırı gitmek gibi mesela. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu şeyler, özellikler. Bu özellikleri kendinde barındırıyor. Bu adam Müslümandır ama günahkar Müslümandır. Yok eğer içinden inanmıyor, dışından inanıyor gibi görünüyorsa bu adam nedir? Bu adam kafirdir. Hem de ayrı bir özelliği daha var. Kafirlerin en aşağı mertebesindedir değil mi? اِنَّ الْمُنَافِخِينَ فِي esfeli الْأَسْفَلِ مِنَنَّرِ Münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar diyor Allah'a sebece. Evet. İstiyorsanız burada durabiliriz, istiyorsanız devam da edebiliriz. Duralım mı? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ